ve demiştik ki bazı alimler imanda istisnası görüyor bazı alimler de istisnayı istis imanda görmüyorlar ve demiştik ki İmam Abu Hanife Allah ve Ashabı istisnayı görmüyorlar yani birisi dese ki ben müminim inşallah derse Abu Hanife'nin Abu Hanife ve Ashabına göre caiz değildir. Neden? Çünkü Abu Hanife Rahimahullah ve Ashabı imanı esas olarak görüp iman artmaz ve eksilmez. Amelle iman artmaz ve eksilmez. Yani amel imandan değildir. Cumhur'un görüşüne göre demiştik ki <gülüyor> amel imandandır. Dolayısıyla eğer amel imandan olursa o zaman yumhurun görüşüne göre ve özellikle selef ulemasına göre iman artar ve eksilir. Ne artar ve eksilir? Salih amellerle iman artar, masiyetlerle, ey günahlarla haramlarla iman eksilir. Dolayısıyla... <gülüyor> daha önceden beyan etmiştik. Abu Hanifa Rahimahullah Fıkhul Ekber de diyor ki Göktekiler ve yerdekiler diyor imanları eşittir. Göktekiler ve im yerdekiler imanları nedir? Eşittir. <gülüyor> Abu Hanifa Rahimahullah Fıkhul Ekber de diyor ki Göktekiler ve yerdekiler imanı eşittir. Yani imanları hepsi birdir. Niçin? Çünkü imanın esasını esas olarak kabul ediyor. Dolayısıyla esas olarak kabul ettiği için birisi dese ki ben inşallah müminim Allah'ın dileğiyle veyahut Allah dilerse ben müminim derse o zaman imanında şek ve şüphe ettiği için o kişi onların yanında mümin değildir. Cumhur demişler ki asıl iman olmakla beraber sadece asıl iman, iman değildir. Bütün salih ameller imandır. Bütün salih ameller imandır. Onun için salih ameller iman olduğu için birisi dese ki inşallah müminim derse o zaman bir sakıncası yoktur. Neden? Çünkü o kişi yüzde yüz bütün amelleri oluşturduğunu mümkün değildir. Dolayısıyla ben inşallah müminim demesinde bir sakınca görmüyorlar. فبنضان عنجاكي شيلار دا بقون غايل قليب ازدل الله رسو قال فأخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري والشري أن تؤمن بالله بن نعطق أشخ لدوء وملائكته ey melek, meleklerine de iman etmek. Ve bu konuda meleklerin bütün İslam ümmeti bu konuda müttefiktir. Yani, elhamdülillah aralarında ihtilaf yoktur. Ey melekler bil ittifak anlatmıştık. Yalnız aslında biz imanın mev bitirmiştik Arkadaşlar geçen hafta. Değil oldu. Eylül'le Efendim? Arkadaşlar izindeydi bu. O derste burada değillerdi. E aslında biz imanı biz geçen son derste bitirmiştik. En son bu istisneye istisnaya gelmiştik ve kapatmıştık imanın konusunu. E yani doğrusu doğrusu kişi büyük şirk veya hutta küfür ey inkar veyahutta riddeh ey dinden dönecek bir şey yapmadığı müddetçe ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi tamam mı nedir mümindir ey Müslümandır ve tabi alimler demişti hani daha beyan etmiştik İslam ile iman arasındaki farkı aynı hadiste çünkü Allah resulü vesselam dikkat ediyorsanız Cibril bir rivayete göre ilk önce İslamı soruyor, ikinci rivayete göre de imanı İslamdan, diğer rivayete İslam'ı imandan önce soruyor. Ve burada bir hadiste, bir konuda iman ile İslam ayrı zikredildiği zaman o zaman iman ayrı manada açıklanır, İslam ayrı manada açıklanır. Nasıl oluyor? Cibril hadisinde biliyorsunuz her iki mevzu zikredilmiştir. Dolayısıyla İslam zahir ameller kastediliyor. İman ise batini ameller kast edilir. Tamam mı? Zahir ameller nedir? Oruç, namaz kılmak, hac yapmak, zekat vermek, bütün bunlar hepsi nedir? Kelime-i şahadet bunlar hepsi zahiri ameldir. Batini amel nedir? İşte kalple Allah'a iman etmek, meleklerine, kitaplarına, bütün bunlara nedir? Bu da batini imandır. Ve alimler demişler ki, İman ile iman bir, bir yerde içtima ederlerse o zaman ayrı ayrı mana verilir. Ama iman ayrı bir konuda, İslam da ayrı bir konuda geldiği zaman o zaman iman İslam'ın içine girer. İslam imanın içine girer. Bazı alimler demişler ki iman ile İslam ve aynıdır. İman ile İslam ve aynıdır. Yani hiç fark yoktur. O da istislamdır, bu da istislamdır. Bu zahiren istislamdır, teslim olmaktır. Tamam mı? İman ise batinen istislam, ey teslim olmaktır. Lakin Allahu A'lem doğrusu, doğrusu selef ulemasının açıkladığı gibidir. Ve en büyük delilleri Cibril Hadisi. Diyor ki, akbir ah ni'anil islam. Tamam mı? Kelime-i şehadeti söylüyor, namazı söylüyor, zekatı söylüyor, haccı söylüyor, orucu söylüyor. Ondan sonra diyor ki, akbir ah ni'anil iman. Yani dikkat ediyorsanız Cibril hadisinde ayrı ayrı sorular soruyor. Yani eğer mefhum bir olmuş olsaydı, arada fark olmamış olsaydı Cibril aleyhissalatü vesselam Allah celle Celaluhu tarafından bu soruyu aleyhissalatü vesselam'e o mecliste ayrı ayrı sormazdı. Yani e, İslam ile imanı ayrı ayrı sormaya gerek kalmıyordu. <gülüyor> Şu ayetiniz değil mi hocam? Onlar iman ettik dediler. Siz iman ettiniz. <gülüyor> حجرات سورة طبي طبي فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخري وتؤمن بالقدر خيره وشره تمام الإسلام ومن جددك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ediyorsanız sorular aynı aynı oturuşta ayrı ayrı sorular soruyor. Ondan sonra ihsanı soruyor, ondan sonra saati soruyor. Dolayısıyla selef ulemasının en büyük delilleri de Cibril ve Vesselam'ın hadisidir. Ey, İslam ile iman bir hadir, Cibril hadisi gibi bir arada olduğu zaman o zaman İslam zahiri amelleri andırıyor, iman batini amelleri andırıyor. Burada melekler, yani, e, şu, demek istediğimiz senin soruna cevap olarak, Kişi büyük şey koşmadığı müddetçe, Hani biz haricileri zikretmiştik bu meselede değil mi? Mu'tezileri de zikretmiştik. Ondan sonra mürceyi de zikretmiştik. Bir de selefin görüşünü zikretmiştik. Haricilere göre demiştik ki, bir kişi günah irtikab ederse dinden çıkıyor. Onlar o kişiyi Müslüman kabul etmiyorlar ve o, o hal üzerinde ölürse ebediyen cehennemdedir. Yani kafirlerle beraber. Mu'tezilen grubu ise dediler ki bir kişi büyük günah işlerse o kişi yanımızda ne kafirdir ne demumindir. İkisi, ikisinin arasındadır. Yani fasıktır ikisinin arasındadır. Ey tüm beynel menzileteyn. El menzileteyn nedir? Küfür menzilesi ile iman menzilesi. Büyük günah işleyen bir kişi Mü'tezile'ye göre fasıptır. Dolayısıyla ikisinin arasındadır. Adama bu, ne kafir diyebiliyorlar ne de mümin diyebiliyorlar. Yani haricilere göre biraz ayrı bir görüş edindiler. Ancak o kişi öleceği zaman o masiyet üzerinde öldüyse burada haricilerle birleşerek ebediyen o kişi ebediyen cehennemde kalır eğer öleceği zaman o masiyetten dolayı tövbe edip döndüyse, o zaman onlara göre mümindir ve ceh cehenneme girer ameline göre eğer e, hayırlı olmayan ameli varsa ondan sonra ameline göre mukafatlandırılır. Selefi salihin ve cumhurun görüşüne göre yani ehli Sünnet ve Cemaat'ın görüşüne göre menziletun beynel menzileden diye bir görüş yoktur. Tamam mı? Büyük günah işleyen kişi büyük günah işleyen kişi büyük şirk veyahutta inkar veyahutta riddet sebebi olmadığı müddetçe o kişi ne kadar günahkar olursa olsun o kişi nedir? Müslümandır. Ey fasaktır. Örneğin Alkollü içki içiyor. Bu kişi fasıktır. Fasık demek, haktan ayrılmak demektir. Yani saptı demek, haktan saptı demektir. Dolayısıyla haricilerin yanında içki içen bir kişi, yani alkollü içki içen bir kişi kafirdir onların yanında. Tek kelimeyle. Mu'tezirlerin yanında ne kafirdir ne mü'mindir. Müslümanların yanında, ey Ehl-i Sünnet yanında fasıktır. Öldüğü zaman o masiyet üzerinde bile ölürse Allah'a kalmış. Yani Allah Celle Celle ve adına kalmış. Dilerse onu affeler, Dilerse onu, ona azap eder. Ona azap ederse azabı bittikten sonra en sonda iman üzerinde öldüğü için En sonda nedir iman? Azabı bittikten sonra cennete giren. Aklı bir Konuyu veya bir meseleyi verecek olursak akli yönden örneğin, Dünyada, Dünyada mesela çeşitli kanunlara göre bir kişi o kanunları ihlal ederse hangi maddeyi ihlal ettiyse o maddenin cezasına göre hapse girer. Mesela beş sene verir. Beş sene verdikten sonra ne yapar? Çıkar hapisten. Öyle değil mi? Yani hürriyetine ve rahatlığına kavuşur. Eğer ebedi bir ceza ver bir maddeyi ihlal ediyorsa öyle diyor ki ebediyen hapis ve bazı yerlerde biliyorsunuz bazı kanunlara göre sonra af geliyor işte ebedi hapisten şu kadar hapse iniyor ondan sonra ölmese en sonunda yine çıkıyor <gülüyor> ehl-i sünnet ve cemaatinin görüşüne göre de kişi fasık olarak öldüyse ey günahlardan dolayı o zaman Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah Celle Celaluhu ona ne kadar azab verdiyse artık bu Allah katında malum olan bir şeydir. O azabı bittikten sonra cennete gider. Ve yahut da Allah Celle Celaluhu hiç azap etmez. Yine cennete götürür. Bu onun kuludur. Allah Celle Celaluhu da o kulun Rabbidir. Allah Celle Celaluhu'nun meşiyetine kalmış. Kimse Allah Celle Celaluhu'nun meşiyetine karışamaz. Tıpkı dünyada şahısların, vatandaşların, hakimlerin ve kanunların işine karışmadığı gibi. Ve özellikle beşeri sistemlerin. Ve özellikle rüşvetin ve torpilin yani yol aldığı yerlerde. Adam rüşvet veriyor mesela, adam bile öldürüyorsa çıkarıyor. İslam'da öyle bir şey yoktur. İslam'da öldüren öldürülür. Öldürülen öldürülür, dolayısıyla o öldürmek, bu dünyada o kişinin kefaretidir. Ama öbür dünyada Allah'a kalmış. Allah Celle Celaluhu dilerse, tabi eğer fidyeyi verdiyse, yani ölü kişinin öldürülen kişiyle musallaha yaptıysalar o kişi de katil öldürülürse o zaman o öldürülmek onu nedir? Kefaret olur. Öbür tarafta Allah Celle Celaluhu dilerse onu azap eder, dilerse mukafatlandırır. Bu ehli Sünnet ve Cemaat'ın görüşüdür. Ehl-i sünnet ve görüşüne göre, yani menziletun beynel menzileteyn veyahut tam günah işleyen bir kişi kafir olmuyor. Neyle kafir olur? İslam'da bir şeyi inkar ederse. Küfür demek, inkar etmek demektir. Veya da büyük şirk koşarsa, büyük şirk koşarsa ve o büyük şirki işlediğinden dolayı öldüğü zaman o büyük şirkten dolayı ölmedi e, tövbe etmeden öldüyse o zaman o kişiyi büyük şirk üzerinde öldüğü için o zaman kafir ve müşriktir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ın inancına göre Ebu Hanife müstesna çünkü Ebu Hanife rahimeullah diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Görüşleri bu konuda meşhurdur Ebu Hanife rahimeullah. Peki neyi delil getiriyorlar? Efendim? Neyi delil olarak getiriyorlar bu konuyu? Yani imanın eksilmediğine ve artmadığına dair ne, neyi biliyorlar? İmanın külli olduğuna söylüyorlar. Diyorlar ki, akli şey, deliller getiriyorlar. Yani burada iştihatlara akli delillerdir. Diyorlar ki, iman nasıl artacak, nasıl eksilecek? Ve biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimahullah, ameli her ne kadar imanın gereğini görmüyorsa da, ameli farz kılıyor. Yani şart koşuyor. Amelsiz kesinlikle olmaz. Çünkü daha önce de beyan ettik. Mürciye fırkası birçok görüşlere ayrılmıştır. Mesela Cehenn bin Safvan Mürciye fırkasındandır. Demiştik ki imanı neyle, neyle kabul ediyor demiştik? Marifetle. Ey kişi kalbiyle kalbiyle Allah Celle Celaluhu'nun varlığını biliyorsa Abu Cehenn bin Safvan'ın yanında o kişi hiçbir amel işlemezse bile nedir? imani ile Ebu imanı arasında veyahut da Cibril'in imanın arasında fark yoktur. Bu Cehenn bin Safvan. Ben Cehenn bin Safvan, Mürci'e fırkasının en aşırı giden gruptur. Ve onun zamanındaki olan alimler onu tekfir ettirir. Çünkü bu görüşte ısrar etti ve bu görüş üzerinde de öldü. <gülüyor> bu Cehenn bin Safvan, Mürci'e fırkası ise diyorlar ki iman kalple tasdiktir. Ve Abu Mansur el-Maturidi bu görüştedir. Kalple tasdik. Ebu Hanife Rahimallah dedi ki kalple tasdik dille ikrar. Dikkat ediniz. Yani farkat iyi dikkat ediniz. Cehen' bin Safvan Mürci'e fırkasından olmasına rağmen aşırı kaçarak Mürci'e fırkasından kendine ayrı bir görüş edindi. Çünkü daha önce bu görüşü beyan etmeden önce kendisi de imanın kalple tasdik olduğunu söylüyordu. Sonra biraz bu çizginin dışına çıktı. Dedi ki bu gerek değildir dedi. Tasdik gerek değil. Bir kişi kalbinde Allah'ın varlığına inanıyorsa yani varlığını biliyorsa yeterdir. Cehennem-i Sıfı'nın görüşüne göre o zaman Yahudiler, Hristiyanlar hatta cahiliye dönemindeki müşrikler bile iblis, bütün bunlar onun yanında Müslümandırlar. Çünkü iblis hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetini inkar etmedi. Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetine inanıyordu, öyle değil mi? Ve biliyorsunuz, birçok ayetlerde Allah Celle Celaluhu onunla hivar yapıyor, ondan sonra ondan mühlet istiyor. Hatta bazı ayetlerde onlara, insana küfret, küfret deyince küfrettikten sonra diyor ki, ''Ben senden beriyim, zira ben Allah'tan korkarım.'' Yani iblis bile Allah'a inkar etmeli. Yani bu konuda o zaman iblis, Yahudiler, Hristiyanlar, tamam mı? Münafıklar hepsi Cehennem i Sefa'nın yanında Müslümandırlar. Niçin? Çünkü hepsi Allah Celle var olduğunu biliyorlar. Kalben var olduğunu biliyorlar. Ama tasdik etmediler. Bu ayrı bir mesele. Değer murciye fırkası ise kalple tasdik etmek. Ey bir kişi Kalbiyle ilk önce Allah Celle Cihye varlığını bilecek, ondan sonra varlığını da tasdik edecek. Onların yanında bu kişi nedir? Kamil manada mümindir. Ne kadar günah işlerse işletsin, o günahlar, o fısku fücur imanına asla zarar vermiyor. Ebu Hanife Rahimahullah Halbuki Ebu Mansur Allah rahmet etsin. Allah onun hatalarını abu mansur rahimahullah imam abu hanifanın fıkhul ekberi şerh etti aslında ve türkiye'de tercüme edilmiş ismi kitab Tevhid tevhid kitabı abu mansur abu hanifanın fıkhul ekber şerhine kitab tevhid diye isimlendirdi ve abu mansur rahimahullah yani bu konuda görüşleri gayet belli yani açıktadır herkes biliyor yani bütün Dünyanın birçok yerinde, Afganistan'da, Pakistan'da, Mısır'da birçok yerde İslam Cumhuriyetlerinde bu akide işleniyor. Ondan sonra Eş'ariye akidesi. Ebu Hanife Rahimahullah dedi ki onun için alimler, Selef uleması Ebu Hanife'nin fırkasını tamam mı? E, fukaha fırkası diye adlandırdılar. Murci'etül fukaha. Diyor ki Allah rahmet etsin iman kalple tasdik, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını bildikten sonra kalben biliyor, ondan sonra tasdik ediyor kalben. Ondan sonra da diliyle ikrar etmesi şart görüyor Ebu Hanife. Ancak etikatten ve ikrardan sonra ameli imandan görmüyor, yalnız ameli farz kılıyor. Yani kişiyi namaz kılması gerekiyor. Ve biliyorsunuz Ebu Hanife'nin yanında bir kişi namaz kılmazsa, öldürülmez kafir değil ancak neye çarptırılıyor ağır cezaya çarptırılarak ey hapse konarak ve her namaz vakti geldiği zaman davet ediliyor şayet namaz kılmıyorsa kadının vereceği hükme göre ona o cel ediliyor ve bizim Türkler buradaki buradaki mutavvallara hep laf atıyorlar ya bu adamlar işte namaz kılmayanı alıyorlar götürüyorlar hapsediyorlar falan filan Halbuki onların mezhebi bunu görüyor. Abu Hanife'nin mezhebi bunu görüyor. Ama maalesef işleri Türkler mezheplerini gör, bilmedikleri için burada buradaki mutavukları dedikleri, mutavuk dedikleri yani heyeti eleştiriyorlar. Abu Hanife'nin mezhebi budur. Abu Hanife'nin mezhebine göre namaz kılmayan bir kişiyi velil emr tarafından o kişi hapse konur. Davete çağrı yapılır. Şayet, şayet davete icabet etmiyorsa o zaman vuruluyor. Selep <gülüyor> Tamam mı? artık kadının vereceği kırbaca göre 10 mu 20 mü 30 mu 100 mü neyse ikinci bir vakit geliyor tekrar onu ve bu şekilde tövbe etmediği müddetçe ay namaz kılmadığı müddetçe hapsten dışarı çıkarmıyorlar Hembeliye göre bu e, Ahmed bin Hembel'e göre küfren öldürülür ve İmam bin Temya Rahim fetvalarında diyor ki kişi diyor Kılıcın boynu üzerinde parladığını görüp de ve deseler ki adama diyorlar ki bak eğer namaz kılarsan seni öldürmeyeceğiz. Namaz kılmazsan seni öldüreceğiz ve kılıç şeyin elinde celladen elinde tamam mı artık ne ismi veriliyorsa ve o kişiyi görmesini aram diyor ki beni öldürünüz ben namaz kılmayacağım. O zaman Teymiye diyor ki bu kişi kafirdir. Çünkü bir kişi mümkün değil. Yani hatta munafıklık yapsa bile sırf ölmemek için tamam der ki ben namaz kılarım beni öldürmeyin. Yani adam orada nifak yapmıyor adam. Ha nifak yapmayınca diyor ki Ebn Teymi'ye Rahimallah o zaman bu kişi kalbindeki, kalbindeki küfrün açık olduğu besbellidir. O zaman bu kişi küfren öldürür. İmam Şafii ve İmam Malik diyorlar ki bu kişiyi namaz kılmayan kişi hadden özdürülür küfren değil. töbeye çağırıyorlar, diyor ki ben namaz kılmayacağım. O zaman bu kişiyi kafir olarak değil hadden öldürüyorlar. <gülüyor> Mesela anlaşıldı değil mi? <gülüyor> ve Ebu Hanife rahimahullah bütün amelleri farz kılıyor, Şark görüyor ancak imandan bir cüz olarak kabul etmektir. Diğer alimler, yani selef uleması, imanı kalple tasdik, bilinçten sonra, ondan sonra dille ikrar, ondan sonra azalarla amel etmek. Tamam mı? Azalarla amel etmek. Ey namaz imandandır, oruç imandandır, zekat imandandır, hac imandandır, bütün salih ameller, Nedir? imandan. Yani iman imanın bir cüzüdür. Dolayısıyla mesela kişi namaz kılmasa imanı artıyor. Selef ölemesine göre eksiliyor. Eksiliyor. Namaz kılmazsa, kılmadığı zaman imanı eksiliyor. Ve bunu da tekfir etmiyorlar. Niçin? Zahirde küfür, inkar, riddete sebep veya büyük şirkete sebep olacak bir şey görmedikleri müddetçe onu tekfir etmiyorlar. Ama Diyorlar ki o kişi fasıktır ve imanı artar yani aklen düşüneceğimiz zaman namaz kılan ile namaz kılmayan aklen bir midir mümkün değil bir değildir ve yahut da namaz kıldığı halde bir kişi namaz kılıyor diğeri de namaz kılıyor ama birincisi içki içmiyor ikincisi hem namaz kılıyor hem içki içiyor bu arada aklen bir olurlar mı mümkün değil aklen yani bir yapamayız üçüncü, dördüncüsü mesela dördüncüsü namaz kılıyor, alkollü içki içiyor, aynı zamanda zina yapıyor yani bu üçüncü kişinin şu üç günah onda birleştiği zaman onun aklen o üçüncü kişiyle birinci kişi arasında fark olur mu olmaz mı? Çünkü birinci kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, içkiyi de içmez, zina da, zina da yapmıyor aklen baktığımız zaman bunların arasında akla fark var mı yok mu ve siz dikkat edin özellikle Müslüman olduğu halde eğer kafir değilse kafirler öyle değil dikkat ediyorsanız avrupalılar kafirdirler ama yüzleri yani parlaktır yani sadedir Müslüman olduğu halde namaz kılmadığı zaman fusku çok olduğu zaman hemen yüzünde belli oluyor siz hiç fark ediyor musunuz insanlardan hakikaten çünkü adam kafir değildir ama fusku dolayı o fusku yüzüne vuruyor Müslüman olduğu halde salih bir kişi olursa o salih amelinden dolayı o salihlik de yine yüzüne vuruyor onun için diyor ki simahum fi vucuhiy tamam mı yani onları simalarından tanırsın fasığı da simasından tanırsın Salih'i de simasında tanırsın. Allah her ikisi de bilin. Ve bazıları bazı arkadaşlar sordu, ya siz öyle söylüyorsunuz da biz kafirlere bakıyoruz mesela kadınları ve erkekleri çok yakışıklıdır, yüzleri çok parlaktır. Yani kafir olmalarına rağmen çünkü asıl etibarıyla kafirdirler. Nifak yapmıyorlar ki. <gülüyor> ve Yahut da onun yapmış olduğu ameller de ona göre bir sakıncası yoktur ama Müslüman olup da fuzkufucuru olunca Tamam mı? Asıl etibariyle inandığı için, küfür de koşmadığı küfürde yani küfür de etmediği için veyahut büyük şirkte etmediği için hemen yüzüne ne oluyor? Yüzüne vuruyoruz subhanallah. Yani namaz kılanlar ile namaz kılmayanlar arasında aklın bile hemen böyle zahiren ayırt edebiliyoruz. Neticede, <gülüyor> neticede Ebu Hanife rahimahullah, Cumhur'a burada Cumhur'a ayrı bir çizgi çizmiş. Ay amel imandan değildir. Kişi ne kadar amel yaparsa yapsın, tamam mı? Onun imanı artmaz. Bir şey soruldu, İstisnai i̇stisna işte, cumura göre istisna etmek bir sakınca yoktur. Ben müminim inşallah dediği zaman asıl imanı kastetmiyor, tamam mı? Kemalı kast ediyor. Yani ben inşallah kamil müminim. Doğru olan... İşte doğru olanı İstisna koymadan değil mi? Efendim? Doğru olan istisna koymadan değil mi? Yani ben Allah'a imanımda şüphem yok. Şüphe olmayan bir şeyde istisna olmaz. Zaten alimler biz daha önceden zikretmiştir. Dedik ki Cumhur diyor ki eğer bir kişi asıl imandan şüphe ederse zaten kafirdir. Biz bunu işledik değil mi? Söyledik bunu arkadaşlar. Ya bunu söylemek müşterilir. Asıl imanda şekku şüphe eden kişi zaten kafirdir. Burada yani tartışılacak bir mesele değil ki burada. Bir kişi imanında şu, asıl imandan şu böyleyse zaten kafirdir. Bunu tartışmaya, ondan sonra birçok görüşe ayırmaya da gerek yok. Yani bu, bu mesele o tartışılmıyor. Tartışılan mesele Ebu Hanife ile ashabı arasında ile selef uleması arasında amel imandan bir cüz müdür değil midir? Ve biliyorsunuz Müslümanlar ilk önce Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Öyle değil miydi? Allah Celle Celaluhu'nun emri üzerinde Kıble'nin Makdis'ten şu andaki Kabe'ye yönelmesine ne yaptı? Emri etti. Ve Müslümanlar bu haberi işitir işitmez bir kişiden dahi olsa bir kişiden dahi olsa bu haber verildiği zaman hemen bir kişi Müslümanlara ne yapmaya başladı? Haber verdi. Ey Müslümanlar Kıble Makdis'ten Kabe'ye döndürüldü. Ve o zaman o namaz esnasında olan kişiler o an için namazda namaz esnasında olmalar rağmen hemen Kabe'ye doğru dönüyorlar. Bu da tabi bu hadis ahad'dır. Ve Müslümanlar ahad hadis, ahad hadis Müslümanlar arasında ihtilaflıdır. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Bazıları amelde ve akidede kabul etmiyorlar. Bazıları akidede kabul etmiyorlar, amelde kabul ediyorlar. Abu Hanife Rahim Abdullah ve Ashabı. Ahad hadis, ahad hadis olup meşhur Mustafa ise İsa amelde kabul ediyorlar, akidede kabul de etmiyorlar. Eş'ariler gene o şekilde, eş'ariler bir kısmı mesela el-Cüveyni rahimehullah şafii bir alimdir ama eş'aridir. Ahad hadisleri aqidada kabul etmiyor. Mu'tezileler, ahad hadisleri akidede kabul etmiyorlar. El-Kur'aniyun Kur'ancılar, Kur'an'a Kur'an gibi gruplar var. Yani hadisi, sünneti kabul etmeyip sadece Kur'an'la amel eden kişiler, Pakistan'da, Afganistan'da yok, Afganistan'da belki yoktu, Pakistan'da, Hindistan'da oralarda bu görüş çok kuvvetli. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sahip görüşe göre, el kavlun raciha göre hadis sahih olduktan sonra ister akidede ister amelde Müslüman'ın alması gerekiyor. Onun için Ebu Hanife rahimeullah ve İmam Şafii de ki İmam Şafii rahimeullah Ebu Hanife'den aldı bu görüşü. Ebu Hanife rahimeullah dedi ki ila sahhal hadis fa wa mazhabi. Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Benim mezhebimdir derken dememiş etmiş amelde benim mezhebimdir ama akidede benim mezhebim değildir. Onun için Ebu Hanife rahimeullah Ebu Hanife'den akidesi selefidir. İman müstesna diyet bütün meselelerde selef salihinle ittifak ediyor. Peki ne oluyor da Abu Mansur el-Maturidi ve ona uyan insanlar Abu Hanife'nin akidesini bırakıp da ayrı bir çizgi çizdiler? Tartışması gereken meseledir. Yani tartışmışlar alimler zamanında. Yani niçin? Acaba ve onun için ister Pakistan'da ister Afganistan'da ister İslam Cumhuriyetlerin bir kısmında hepsinde değil ister Türkiye'de bir Müslüman Henefi'ye sorduğun zaman senin fıkıhta mezhebin nedir? Diyor ki ben Hanefiyim. Peki akidede mezhebin nedir? Diyor ki ben Maturidiyim. Ey ben Abu Mansur'un akidesini edindim. Subhanallah. Peki yani neden amelde fıkıhta Abu Hanife'nin Abu Hanifeyi mezheb-i de? neden akidede Abu Hanifenin akidesini bıraktın da Abu Mansur'un akidesini edindin? Abu Mansur Abu Hanife'den nice senelerden sonra. Tamam mı? Büyük alimdir gelmiş. Zamanında felsefe, mantık çok kuvvetli olduğu için oradan etkilenerek Abu Hanife'nin fıkhul ekberini okuyup da şerh Derkan, Abu Hanife'nin çizgisinden saparak kendine ayrı bir çizgi çizdi. Tamam? Yani niçin Abu Hanife'nin haşvesi yani Abu Hanife'nin akidesi bozuk mudur yani? Niçin hem fıkıh'tan hem akidede Abu Hanife'yi mezhep edinmediler? Bu. ...tartışılması gereken meseleydi ve tartıştılar alimle. Ve kitaplar bu konuda doğrudur. Bu konuda kitaplar ve Şu ana kadar da bu mesele tartışılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla her ne kadar bu meselede ihtilaf varsa da... ...gerçek ilim talebesine düşen görev aşırı olmaması lazım. Mesela bir maturidici ile tartışma yapacağı zaman güzel bir uslupla, ilmi bir uslupla tartışır, munazara yapar, hakkı göstermek için. Çünkü ilim talebenin tek gayesi hakkı açıklayıp ulaştırmaktır. Karşıdaki şahsı illa zorla kabul ettirmek diye bir kaide yoktur. Kabul etmediği zaman da illa de onu tekfir etmeye de gerek yoktur. Çünkü Abu Mansur'un akidesi ve ona uyan insanlar tevil yapıyorlar. Tevil yaptıkları için Tevil yaptıkları için ehl-i cemaat, selef uleması bunları kesinlikle tekfir etmemişler. Hatta halimlerin birçoğu haricileri bile tekfir etmemişler. Çünkü tevil yapmışlar. Mu'tezileyi tekfir etmemişler çünkü tevil yapmışlar. Halbuki hariciler ve mu'tezirler bütün selef ulemasının yani akidelerine göre tekfir ediyorlar. Çünkü har haricilerin, el-furkatul hariciyenin metodu bizim dediğimizi, ve bizim tekfir ettiğimiz kişiyi tekfir etmeyen herkes kafirdir diyorlar. Onlar tekfir ediyorlar bizi. Ama biz onları tekfir etmiyoruz. Ha ilim talebesi, gerçek selefi bir ilim talebesi, bu meselelerde yani ihtilaflı meselelerde aşırı giderek, karşıdaki şahısla aşırı giderek tekfir edecek merhaleye gelmemek lazım. Gayet bir, ilmi bir şekilde tartışır. Kabul ettiyse, ettiyse, etmediyse. Allah ona da mübarek etsin. Allah bana da mübarek etsin. Çünkü ondan önce nice insanlar var şu ana kadar bu çizgide olan alimler çoktur. Ha, o zaman çok fazla yokuşa gitmeye gerekiyor. Kabul eden eder, kabul etmeyen etmez. Valla dese ki ben ben Abu Mansur'un görüşünü gayet normal gibi dese ki Allah sana mübarek olsun. Mesela bitti. Ve yine görüşmek lazım, yine konuşmak lazım. Arada bir münazara yapmak lazım. Bir veis yoktur. İnsan bir meseleyle hidayet olmaz. Bir seferle, iki seferle, üç seferle. Yani çok görüşmek lazım, çok karışmak lazım, çok konuşmak lazım, ara çok görüşmek lazım. Çünkü bugün olmazsa yarın olur, öbür gün olmazsa öbür gün olur. Yani bir insan birinci birinci merhalede hemen yüzde yüz ilim talebesi veya yüzde yüz alim olması mümkün değildir. Bütün alimler dikkat ediyorsanız merhaleleri var. İmam El Eşari Rahimahullah, Abu Musa El Eşari şey Abu Hasan El Eşari Rahimahullah, Biliyorsunuz 3 tane merhalesi var. Birden hemen böyle olmadı. İlk önce annesinin kocasının yanında, Elcubey'in yanında 40 sene kaldı ve o Mu'tezili olduğu için 40 sene mütezile fırkasına hizmet etti. Bu görüşün hata hata olduğunu öğrendikten sonra ne yaptı? Ondan ayrıldı. Abdullah bin bin öğrencilerine katıldı. Ve Abdullah bin Küllab'ın tesiri altında kalarak Tamam mı? bir müddet onlara hizmet etti üçüncü merhalesi ise selef ulemasının görüşü hak görüş olduğunu gördükten sonra Abdullah bin Kullab'ın akidesini bakarak selef ulemasının akidesine sarıldı ve şu anda piyasada olan eşariye akidesi denilen bu Hasan'ın eşariye'nin son ikinci akidesidir çünkü ikinci akidesinin akidesi neydi? Abdullah bin Kullab'ın akidesiydi. Dolayısıyla şu anda o akide, şu anda eşarilerin akidesi Abdullah bin Kullab'ın akidesidir. Asıl itibariyle. Çünkü Abu Hasan orada aldı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra sahih görüşü gördükten sonra ve bu konuyla ilgili iki tane kitap yazdı. Birincisi El-İbane ikincisi El-Mekalatü'l-İslamiyye ال ve piyasada vücut. <gülüyor> tamam mı? Yani dikkat ettiysen bu adam belli merhanelerde yani en son da hakkı buldu. Biz mesela bundan kırk sene önce bu görüşte değildik. Sen o, şu, bu falan filan yani mutlaka kişi özellikle mesela e, Abu Mansur'un veyahut da Abu Hasan'ın eşyağının akidesi bulunduğu yerde bulunuyorsa kişi babasının annesinin veyahut da memleketinin boyasıyla boyanıyor. Öyle değil mi? Ancak ilim halkalarına giriyorsa işte anasının ve babasının boyasından çıkarak veyahut da mezhebinin boyasından çıkarak Kur'an sünnet ve ashabın anlayışına uygun bir boya boyanıyor. Bu da zaman ister yani. Zaman istediği zaman, istediği için ilim talebesi bu konuda yani çok uyumsal olması gerekiyor. Karşıt fikirli şahıslarla aşırı gitmemek lazım. Konuşulur, kitap verilir. Anlatamıyorsa bile o konuyla ilgili kitap verir. Zaman, zaman tanır, araştırır ve ben şuna inanıyorum. Kalben dininde samimi olan bir kişi, bu ayrı görüşleri, ayrı görüşleri kıyas ettikten sonra ben inanıyorum ki dininde samimi olan bir kişi hakka tabi oluyor. Çünkü onun da tek isteği haktır. Dolayısıyla hakkı gördüğü zaman hak onun malıdır. Onun için Aleyhisselam diyor ki, el hikmetu dâletil mûmîdir. اَيْنَ مَوَجَدَا فَهُوَ اَحَقُّ بِيَا Yani itik hikmet Müslüman'ın kayıp malıdır. Yani. Nerede görürse onun hakkıdır. O da ona daha layıktır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neticede e, selef ulemasının görüşüne göre kişi büyük şirk veyahut da küfür yani inkar veyahut da riddete sebep olacak bir şey olmadığı müddetçe o kişiyi tekfir etmiyorlar. Bizim menhecimiz budur. Ey, Ehli sünnet vel cemaatın menheci bu. Metodu bu. Tamam mı? Ehli sünnet vel cemaatın diğer fırkalar gibi hemen ufak bir şeyden dolayı tekfir etmezler. İster rafıziler olsun. Mesela biliyorsunuz rafıziler yani şu anda Şii olarak e, isimlendirilen insanlar bunlar Şii değildir. Aslında rafızidir. Mesela rafıziler Diyorlar ki mesela, her kim Ebu Bekir'in ve Umar'ın ve Üzmen'in vilayetini Ali'nin vilayetinden önce görüyorsa bizim yanımızda kafirdir. En isimlik önce böyle bir görüşü yoktur. Her kim Ebu Bekir'in, Umar'ın, Üzmen'in vilayetini Ali'nin vilayetinden önce görüyorsa o bizim yanımızda kafirdir. Ve kitapları bok bu şeyleri Kanallarda bol bol böyle hep konuşuyorlar. Ehl-i sünnet el cemaat elhamdülillah orta bir cemaattır. Böyle bir aşırılıkları yoktur yani. Ancak büyük şirk işlerse veyahut küfür ederse inkar ederse dinden zaruri olan bir şey inkar ederse hatta inkar ettikten sonra bile İmam-ı Bülteymiye Rahimullah diyor ki biz kişi karşımızdaki kişi diyor inkar ederse diyor ve inkar ettiğini yüzde yüz bu konuştuğu şey inkardır yine biz hemen ona kafir demeyiz diyor hücceti oluştururuz diyor. Onunla otururuz diyor. Tamam mı? Ona beyan ederiz. Bak dikkat et. Bu küfürdür. Şöyledir, böyledir, böyledir delillerle ona sunarız diyor. Delillerle her şeyi beyan ettikten sonra dese ki hayır kesinlikle ben bu konuda kani değilim diyor. O zaman velil emr hey, İslam ümmetinin emiri eğer varsa yoksa İslam ümmetinin büyük ulemaları onlara sunulur. Ondan sonra alimler tekfir eder tekfir eder. Şu anda biliyorsunuz piyasada bu adam bir ufak bir şey yapıyor. Hemen diyor filan kafirdir, filan kafir. Halbuki Kur'an doğru düz okuyamıyor. Dinini doğru düz bilemiyor ama onu tekfir ediyor, bunu tekfir ediyor, şunu tekfir ediyor. Bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Tekfir herkesin şeyi değildir yani. Herkesin sözü değildir. Kafir bir kişiyi ancak Allah Celle Celaluhu tekfir eder. Allah Celle Celaluhu ve Aleyhisselam'ın tekfir ettikleri kafirdir. Tekfir etmedikleri kafir değildir tekfir ettikleri bunu da kim bilir alimler bilir. O zaman o kişi tekfir edilecekse ya ölül emir ey müslümanların halifesi, müslümanların halifesi yoksa o müslümanların alimleri tekfir eder. Ve birçok müslüman bu konuda mesela biz görüyoruz internette şurada burada hatta Türkiye'de, <gülüyor> Almanya'da şurada burada sözde yani selefilik ismi altında çıkıp da insanları tekfir edenler var. Ve diyorlar ki biz Selefiyiz. Yani her Selefiyim diyen adam da Selefi olmayabilir. veya tıpkı ben her ehl Sünnet ve Cemaattan'ım diyen her kişi de ehl Sünnet ve Cemaattan da olmayabilir. Selefi bir kişi rastgele şunu bunu tekfir etmez. Rastgele filana müşrik filana şu filana bu demez. Müslüman çok <gülüyor> uyumsal olması geliyor bu konuda. Çok okumak lazım. Özellikle ihtilafı çok bilmekle iyi bilmek lazım. Alimlerin arasındaki ihtilafları iyicene araştırmak lazım. Acaba hak kimin yanında? Hak murciyenin yanında mıdır? Mürtezilerin yanında mıdır? Haricilerin yanında mıdır? Rafizilerin yanında mıdır? Selef alimlerin yanında mıdır? Bu konuları mutlaka okumak lazım. Okumadan, araştırmadan rastgele şuna buna kafir demek doğru değil. Ama ancak... Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın arasındaki işte şu gördüğünüz mesela iman mefhumu gibisi şeyler. Namaz kılmak kafi küfür müdür değil midir? Bunlar animler demişler ki eğer e, bu mesele bu ihtilaf muteberse o zaman muteber olan meselelerde denilir ki Allah sana mübarek etsin. Allah senin görüşünü sana da mübarek etsin. Benim görüşüm sana da Yani bir kişi dese ki ben Abu Mansur'a göre amelim. Denilir, Allah sana mübarek etsin. Ama bu demek değilim mi kalkıp da ondan yüz çevirmem doğru değildir aslında. Çünkü ben ondan yüz çevirsem, diğeri çevirse, diğeri çevirse bu adam hakkı nasıl bulacak? Mutlaka karışmak lazım, konuşmak lazım, görüşmek lazım. Yani bilgi alışverişi yapmak lazım. Olur ki bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa o gün olur. Ve ben inanıyorum ki dininde samimi olan bir kişi hakkı, hak sözü gördüğü zaman hak söze meyledecek. Subhanallah bu <gülüyor> dininde samimi olan Müslümanın fıtratında var. Hakkı bulduğu zaman batılı bırakıyor, hakka sarılıyor. Çünkü asıl gayesi odur yani. Asıl gayesi Allah'a teslim olmaktır. Hadi vallahi ma'lem ve sallahu aleyhi ve sellem ve